Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Almanya Çevre Bakanlığı ülkede plastik torba kullanımını tamamen yasaklamayı hedefleyen bir yasal düzenleme üzerinde çalışıyor. Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze tarafından yapılan açıklamada ayrıca işletmelerle meyve ve sebzeler için kullanılan plastik torba kullanımının düşürülmesi için de anlaşmaya varılmasının hedeflendiği bildirildi. Schulze açıklamasında 2016 yılından beri yapılan uygulamalarla olumlu sonuçlar alınmakla birlikte plastik torba kullanımının tamamen durdurulması ve plastik kullanımının düşürülmesi gerektiğini söyledi. Alman Bakan yasak için herhangi bir takvim açıklamadı. Almanya'daki işletmelerle varılan anlaşma kapsamındaki gönüllü uygulamalar ve plastik torbaların ücretlendirilmesi gibi adımlar sayesinde Plastik torba kullanımı 2018'de 2015'e göre %64 oranında gerilemiş durumda. Bununla birlikte plastik torbalar ülkedeki paketleme işlemlerinde gerçekleşen plastik kullanımının yalnızca %1'lik bölümünden sorumlu. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde 2010 yılında kişi başı ortalama plastik torba kullanımı 198'di. Avrupa Birliği tarafından 2015 yılında yürürlüğe giren düzenleme ile bu rakamın Bu yıl 90 adede, 2025'te ise 40 adede düşürülmesi hedefleniyor. Tabii bu çok yavaş esasında sıfır olması gerekiyor. Bir günden Berkay Sağol'un haberine göre önemli bir su kaynağı olan ve birinci derece deprem bölgesi olan Murat Dağı'nda altın ve gümüş madeni çıkarılmak isteniyor. Maden projesinin hayata geçirilmesi durumunda ise içme ve yer altı sularının yok olacağı ve bölgede kuraklığın baş göstereceği iddia ediliyor. Murat Dağı'nda altın-gümüş madeni çıkarma projesi için 8 Mayıs'ta Çet olumlu karar verilmişti. Çet olumlu kararının iptali için Kara Ağaç köylüleri ve birçok köy muhtarlarının da içinde olduğu 60'a yakın kurum ve kişi dava açtı. Çet olumlu kararının iptali için ise kritik gün 19 Ağustos. Mahkemenin atadığı 7 kişilik belirkişi heyeti 19 Ağustos tarihinde Kütahya'nın Gediz ilçesinde bulunan Kara Ağaç köyüne giderek Munart Dağı'nda inceleme yapacak yaşam savunucuları ve çevre örgütleri aynı tarihte maden faaliyeti yapılması planlanan Karaağç köyüne gidip orada kitlesel eylem yapacak. Maden şirketi Munart Dağı'nın çeşitli bölgelerinde bugüne kadar 60'a yakın sondaj kuyusu açmış. Bu sondaj kuyuları Karaağç köyünün su kaynağını yaklaşık 1 kilometre yer değiştirmesine neden olmuş. Diğer yandan sondaj kuyuları Munart Dağı'nda yaklaşık 1400 metre yükseklikte bulunan Asar Kaya tepesine kadar çıkmış. Bu tepede ise hangi çağdan kaldığı bilinmeyen tarihi yerleşim yeri kalıntıları ve bir su sarnıcı bulunuyor. 8 Mayıs'ta ÇED raporu onaylanan şirket ise bölgedeki diğer 5 maden ruhsatının birleştirilmesini isteyerek Kütahya ve Uşak illerinin maden sahası olmasını talep etti. Kararın son derece vahim sonuçlar doğuracağını söyleyen Murat Dağı Yok Olmasın platformu sözcüsü Funda Öz Akçura, şirket ÇED raporu onaylanan kara ağaç bölgesinde şimdilik toplam 1000 hektarda altın gümüş arayıp işleyeceğini söylüyor. Bu bölgede maden sahası ilan edilirse diğer şirketlerin de önünü açmış olacaklar dedi. Murat Dağı'nın kırık fay hatlarından oluştuğunu belirten Akçura, Maden faaliyeti için kullanacakları dinamitlerle fay hatlarını harekete geçirecekler. Bu bir olasılık değil. Kesinlikle böyle olacak. Bu faylar hareketlendiğinde yeraltı suları ya yatak değiştirecek ya da kaybolacak. Gediz Nehri, Porsuk ve Banas çayları da bu bölgeden çıkıyor. Bunlar Sakarya ve Menderes nehirlerini besliyor. Yani bu dağın suları... Ege ovalarını suluyor. Tüm Ege bölgesi hatta Marmara ve İç Anadolu bölgesi bile etkilenecek diye konuştu. Murat altın madeninin yaklaşık 10 yıldır gündemde olduğunu belirten Kütahya Barosu Çevre Komisyonu Başkanı Avukat Ali İhsan Bakır ise bölgede önemli sağlık sorunlarına neden olan antimon madenciliğinin hala devam ettiğini belirterek yapılmak istenen madenin bölgedeki canlıların yaşamı açısından tam bir felaket olacağını söyledi. Bu konuda da Change.org'da altın ve gümüş madeni projesinin iptal edilmesini talep eden bir kampanya var. Hızla yükseliyor. Şu anda 83 binden fazla kişi imzalamış bile kampanyayı Change.org Taksim Murat Dağı adresinde bulabilirsiniz. Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda başlayan ve başladıktan 11 saat sonra kontrol altına ancak alınabilen yangının bilançosu ortaya çıktı. Ormanlık alanda yaşamını kaybeden hayvanlar kameralara yansırken... Vatandaş gün doğar doğmaz arazilerine akın etti. Alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasıyla yüzlerce vatandaş evlerinden tahliye edilmişti. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterlerin de desteğiyle müdahale edilen yangın önce kısmen sonra kontrol altına alındı. Fakat akşam saatlerinde rüzgarın şiddeti daha da artınca Alevler Çınarlı bölgesinde yükselmeye başladı. 4 helikopter, 55 arazöz ve itfaiye aracı 110 personelle alevlere müdahale edildi. Sonunda gece yarısına doğru tamamen kontrol altına alındı. Yangına ilişkin açıklama yapan Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, 11 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınabilen yangında yaklaşık 80 hektarlık alanın yandığı, 7 kişinin dumandan etkilendiğini ve yüzlerce hayvanın öldüğü belirtildi. Bir işe yarayacağını umduğumuz haberle bitirelim programımızı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu arasında tarım ve gıda alanında çevresel sürdürülebilirlik sağlanması için bir işbirliği protokolü imzalandı. Tarım ve gıdanın çevresel sürdürülebilirliğinin garanti altına alınması için işbirliği içerisinde yürütülecek çalışmaları destekleme protokolü kapsamında kurulacak komisyonlarla sürdürülebilir kaynak tedariki, enerji verimliliği, su yönetimi, gıda ve ambalaj atık yönetimi, lojistik Tüketici farkındalığının artırılması ve konunun bilimsel temellerinin sağlamlaştırılması yönünde çalışmalar yürütülecek. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Sankal. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazal Yaman, Uygar Özesi.